Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş teravih namazı ile ilgili soru soruyor. Tabi biz bunun dersini yaptık elhamdülillah. Detaylı olarak anlattık ama ısrardan teravih ile kıyamun leylen farkı nedir? Nasıl Resulullah kılardır? Sekiz mi? Kaçtır? Adabın ahkamını? Şimdi bunu e, işlemek için delilleri ile derse işlemişti ama kısaca hatırlatmak gerekirse Aslında salat-ı teravih'in asıl adı kıyamul leyl'dir. Gece namazıdır. Ama teravih niye demişler? Her çürük atın arasında biraz dinlenirmişler. Eee, eee böyle eee oradan alınmıştır. Eee ne zaman nasıl kılınır? Cemaatle mi kılınır? Camide mi kılınır? Bunlara detayına gelirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeler. Hazreti Ayşe'den gelen rivayette Buhari'de diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı harace leyle min el cevfil leyl fe salla fi el mescid ve salla rijalun bi salatihi Buhari'de geçti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısından sonra çıktı camiye gecenin ortasında çıktı camide namaz kıldı Resulullah'ı gördüler namaz kılılır bahsi sahabeler de ona tabi oldular E bu 3 gün öyle yaptı ondan sonra terç etti Resulullah dedi korkalım üzerinize farz olunur 3 gün camattan kıldığınızı Kaç rük'at kıldı e, cemaatten namazı? Sekiz rük'at kıldı. Üçte vütür kıldı on bir. Yen de on kıldı. Üçte vütür on üç rük'at. Bu da Hz. Aişe aynen Bukhari'de geçtiri gibi Mâ kâne rasulullahi sallâhu sen yezidu fi ramazan ve la fi ghayri ala ehde aşır rük'at. Ne ramazan ve ne ramazan haricinde on bir rük'at gece namazını geçmezdir. Bir rivayette de Aynen Ayşe validemiz diyor ki kana Resulullah yüsalli yüsalli bil leil 13 ruk'a thumma lam iza thumma yüsalli iza sem'a nidâ'a wa bil subh ruk'atayn khafifatayn. Keze namazın kılardır. Hatta sabah ezanını duyarken ne yapardı? Sabah ezanından sonra 2 3 şey'in sabah sünnetini kılarmış. Bu da neye delalettir? Bu da delalettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını teravih 8 rekat kılmıştır. Alimler buradan bunu çıkartıyorlar. Gece namazı e, şimdi e, bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kıyam şeklinden biz bahsediyoruz. Hazret Ayşe'ye sorurlar ne okurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor orta okurdu. Diyor ki ve la a'lemu. Ve la a'lemu Nebiyullah qara'al Kur'an kulluhu fi leyla. Ben hiç bilmiyorum görmedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bir gecede Kur'an'ı hepsini okudu. Ve la qame leyla hatta asbah yandı bir geceyi hiç uyumadan kıyam yaptı. Ve la şa'ra geyra Ramazan yandı bir şahr hepsini bir ayı hepsini oruç tuttu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarmış, kalkarmış, kılarmış. Ne geceyi hepsini yatarmış, ne hepsini namaz kılarmış. Ne de eee ayı hepsine orucu olurmuş ne de Kur'an'ı bir gecede hepsini okurmuş. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas hadisinde de, e, bu da e, yine Bukhari'de geçiyor, diyor ki, وَكَانَ جِبْرِيلِ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلْ فِي رَمَضَانِ Ramazan günü geceler Cibril aleyhisselam gelirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı müdahrese yapardılar, mukabele yapardılar. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem E yalnız namaz kılan uzatabilirdir ama cemaatle kılan ortaklardır. Bu da fıkha delalettir. Çünkü insanlarda zayıflar var, eee dayanmayanlar var. Eee öyle kılarmış. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, kıyam gece namazı ile ilgili, çok teravih namazı ile ilgili eee şeyi var yani fazileti var imamla kılman ne diyorsun ne muall Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee felem yusalli bina hatta baqa sab'a min ashhur faqama bina hatta dhahaba thulth al-layl gecenin yarısına Resulullah oruç oldum oruç olduk Resulullah lan eee gecenin yarısından sonra 3 3'te 1 yarısı kalan yerde yani üstte 2'yi geçtıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldık Evet bir sahabenin rivayetine göre İmam Tirmizi'nin rivayetine göre diyor. Sonra diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee kıldı bizimle. Şuhürden önce de bitirdik. Şuhürlük yaptık. Demek ki bu şeyi vasf ediyor. Eee Hazret Ayşe de diyor işte eee soruyorlar Hazret Ayşe'den sahabeler Resulullah'ın gece namazını vasfela bize nasılıdır? Resulullah Hazret Ayşe radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mekane ziyade fi Ramazan ve la fi gayri ala 11 rük'a. Ne Ramazanda ne gayri Ramazanda senenin boyu boyu 11 rük'atten fazla kılmazdır. 8 eee eee namaz içi içi kılarmış oladı. İçi içi kılarmış. Eee çünkü sabah namazı, gündüz namazı, gece namazı hepsi içi içidir. 4'dür 3'at bir arada içinde önle cibi namaz yası gibi yoktur. 5 sadece ferzleri de var. Bütün sünnetler 2'de salam vereceksin, kalacaksın ki 4'e katlayacaksın. Ama diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle uzun kılardır. Hiç sorma nasıl uzun kılardır? Kiraatın güzel okurdur, sücdeyi güzel yapardır, ruku'yu güzel yapardır. Ondan sonra vitrin kılardır. Bu da Bukharda geçiyor. Şimdi bu teravih namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazının ilgili şeylerdir. Ama hükümleri var bu teravih namazının bir günde. Resulullah'tan sonra sahabeler bunu uyguladığı için hükümler dört mezhepte de nasıl geçiyor? Önceden teravih namazı ca camide cemaatten kılınır. Tek tek kılınır ama cemaatten kılınmak daha faziletlidir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün cemaatten kıldı. Ondan dolayı senedi bir sefer olduğu için cemaat berekettir. Önce cami berekettir, cemaati berekettir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste diyor ki iman İmamı bekleyip, imamla başlayıp, imamla bitiren ecri çoktur. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün kıldı tercih etti? Korktu farz olunsun üzerinize ümmet de iade edemesin. Ama Resulullah öldü, vefat ettikten sonra o farzlık imkanı yoktur. Din tamamlandı. Ondan dolayı Hazret Ömer bu sünneti ihya etti cematten Ubey ibn Ubey ibn Ka'b'in şeyine kıraatına eee topladı hepsini. Resulullah'tan sonra bu Bakır zamanında radiyallahu anhu eee grup grup kılmışlar. Ondan sonra hepsini toparladı bir kâri'a eee gücelce 800 ateni topladı. E, sahih rivayetlerde İmam Muvatta'ya geçtiği gibi. Evet. Ne zaman başlar? Teravih namazı tam yatsı namazının sünnetinden sonra başlar bugündeki camilerdeki gibi. Ne zamana kadar imsaka kadar sürebilir. E en faziletli vakti gecenin yarısından sonradır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin 2 yarısından sonra çıkmıştır. Ama bir şehirlerde e, yaşlı var filan var. Gecenin övelinde de kılınabilir. Neresinde kılınsa bir mahzuru yoktur. Kadınlar camiye gelebilir. Evet, kadınlar camiye gelmelerinde caizdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kadınları camilerden yasaklamayın. Ama evlerinde kılmaları daha hayırlıdır. Ama kadınlar isteseler teravih namazına camiye gelsene bir mahsur yoktur. Ama alimler 8 tane şart koşmuşlar camiye gelmek için. Önceden o kadın eee hijablan gelecek. Yani e, ö, örtülü, şer'i örtürü gelecek. Her yerini kapatacak. Fitne babı olmayacak. 2. parfüm sürmeyecek. Kokusunu insanlar almasın diye. 3. süslenmeyecek. Hatta elbiseleri dikkat çekmeyecek. 4. yolda giderken eee haya, hikmet erkeklerden yürümeyecek. Eğer taksiye binmeyecek tek başına eğer uzak cami ise yani bu konuda da yol E, yolun adabını riayet edecektir. 5'incisi çoluk çocuğunu götürmeyecek. İdraksiz çocuklar orada ne yaparlar? Orada ses yaparlar, gürültü yaparlar ama idrak edilen 5-6 yaşında eğer çocuk idrak ediyorsa götürmek lazım. İdrak etmiyorsa götürmemek lazım. Götürmek daha evledir eğer akıl çocuklar, uslu çocuklar öğrenseler. Evet, namaz asnasında 6. namaz asnasında kadınlar çok eee kalu kıl severler. İşte ne yaptın ne yaptın? Bugün iftarda ne yaptın? Sesleri kakar. Bunu gene yapmasın. Gelsin, otursun. Eee safta kadınlar biraz laubali olurlar. Düzgün durmazlar. Düzgün durmaları lazım. Eee eee parfüm, cibi eee dedik eee buhur eee bazı camilerde kadınlar eee cetrüler buhur yapıyorlar özellikle Arap ülkelerinde şey yapıyorlar. Eee aralarında bir koku cübü sepiyorlar. Onu da erkekler alır kadınlar tarafından çıkar. Onu bile eee âlenler yasaklamışlardır. Evet bu teravih namazı kaç rüc'at kılınacak dedik. Teravih namazı 2 2 kılınır. 4 4 kılınmaz. Çünkü salatül leyli mesna mesna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, buyuruyor. Salatül Leyli matna matna hadis muttefakun aleyhi. Gece namazı 2 2'dir. 4 kılınlar yanlış yapıyorlar. Bazı 6 kılıyor, bazı 8'de bir selam verir. Bunlar yanlıştır. Sünnete muhaliftir. Doğrusu nedir? 2 2 kılınır. En güzeli 8 rekat kılmaktır. Ama nasıl kılınır? Resulullah'ın kılındığı gibi 8 rekat kılınır. Yani hem Bir sayfadan en azının çi sayfa 3 sayfa 1 3 9 okunacak. Ondan sonra rukuu uzun olacak, secde uzun olacak. Sami Allahu limen hamide su uzun olacak. Sakin sakin 8 rukuu hat kılınsa mükemmel ali ulü ali olur Resulullah'ın sünneti olur. Eee çünkü sahabeler eee kıraati Resulullah'tan sonra ne yapıyordular? Eee aynen uzun okuyordular. Hatta sahabeler öyle uzun okurdu ki sühürlığa zor yetişirdiler. Yani namazdan hemen teravikten çıkıp hızlı hızlı e, hizmet çarlarına diler. Yemeğini hazırlayın, acele atışlarım, sühürlük bizi. Den kaçmasın. Bazen yüz ayet okurlar, bazen üç yüz ayet okurlar. Bir rüfatte. Bunlar hepsi sabittir. Sahih rivayetlerden Bukhari, Müslim, Nesai'de, Kütüb Sütte'de geçiyor. E, ama e, E 8'den fazla kılınabilir mi? Evet kılınabilir bir mahsulu yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnetin bu sünnetin noktasını koymamış. Şimdi sabah namazının sünnetinin noktasını koymuş. 3'ü 4 kılsa ne olur? Bidat işleriz, haram işlemişiz oluruz. Resulullah'ın emrine karşı çıkmış oluruz. Ama biz ne yapacağız? E çık kılacağız. Resulullah teravih'te kendisi 8 kılmış. Yani 10 kılmış ama dememiş 10 on kılın. Onun için velau fi'li burada eee bizim için sünnettir ama emir olmadığı için alimler diyorlar bu mutlak ibadetlere geçiyor. Bunda sınır yoktur. Ha 8 kılsak Resulullah'ın gibi bu mükemmelliktir. Ama 8 değil e 10 da kılabilirsin 15 10'cu da kılabilirsin 15'ını 4 kılabilirsin 20 kılabilirsin fazla eksik de kılabilirsin. Bugün de ümmet 20'de şey yapmış ama 20 kılarçam bu sefer acele ediyorlar kıraati çok ast tutuyorlar. E çok hızlı gidiyorlar. E buradan ne kaynaklanıyor? Bir şey yapmak için bir şeyi bozuyorlar. En güzelinedir sünnettir. Ama sünnet bir ülkede uygulanın uygulanmıyorsa Bizim Türkiyeciye gibi ne yapacağız? Biz mevcuta uyacağız. Elhamdullah bu hükümetle beraber e, Diyanet biraz e, aklı selim oldu. E, bu hızlı imam, jet imamları durutuyor, yasaklıyor, limit koyuyor. Bir de hatmeyi, hatmi hatimle kıldıran camileri artırıyor. O da bizim için bir nimettir. E, bu nimeti kullanacağız. Bu nimetten amel edeceğiz. Nerede hangi camide hatim var? Oralara gideceğiz. Çünkü onlar daha bir sayfa okuyorlar, daha güzel okuyorlar. Evet. Eee şarttır imam Ramazan'da hatimle kılsın. Şart değil ama hatimle olursa güzel olur, olabilir ama şart değil. Bir bir ülke bir yerde hafız yoksa imam elinde Kur'an-ı Kerim tutabilir, Kur'an'dan okuyabilir. Yani karşısına bir rehalin üzerine Kur'an koyabilir, orada okuyabilir. O kısa ayetlerden daha iyi evledir. Çünkü namaz eee قiraat-i Kur'an Ramazan ayı Kur'an ay olduğu için teravih de Kur'an namazıdır zaten. Kur'an fazla okunmasında afzaldır Resulullah'ın sünnetidir. Ama e, arkasındaki e, şeyler Kur'an'ı elinde tutuyor. Bazen görüyoruz özellikle Mekke Medine'de görür umracılar yani televizyondan Kur'an tutuyorlar. O mekruh tür caiz değil ama mekrûhtur. Tutması, tutmaması daha evledir. Çiğ iç caiz değil. O Kur'an onu meşgul eder. Bırakmasında, koymasında, yeni yere koyar. Bir tane gelir, ayağı değer. Onun için haramdır, caiz değil. Ayağ dikkatini dağıtıyorsa son üstten mekrûhtur. Evet, bu teravihle ilgili. Yani teravih namazı mübarek bir namazdır. Eee bir de teravih namazında vitir namazı. Bazı arkadaşlar ne yapıyorlar? Vitr namazını imamdan kılmıyorlar. Bu da yanlıştır. Doğru olan yanlıştır şöyle. Doğru olan Vitr namazını âlimlerimiz diyorlar ki camide kılmamız lazım. Çünkü bu senede bir sefer oluyor. Bu nimeti kaçırmamak babından senenin boyu boyu Vitr'ü camide eee istesen, yani her yerde olsa cemaatten istesen kılamazsın. İmkanı yoktur. Çünkü öyle bir fırsat yoktur. Fırsat nerede var? Fırsat Ee, taravihde var içen bir de imamla Resulullah diyor imamla başlayan imamla giden imam vüthiri kılıyorsa biz de vüthiri kılarız ondan sonra ayrılırız zamiden ve bazı arkadaşlar diyorlar hayır biz gidip evde daha namaz kılacağız ya ne namaz kılacaksın zaten yirmi üç art kıldın zaten Resulullah sekiz kılıyordu yirmi kıldın yeter Git evde başka ibadetler yap. İşte Kur'an oku, çocuklarına ders ver, bir hadis-i şerhet, istiğfar ele. Yani sadece ibadet namaz değil. Saatin gecenin öncesinde 23 ad kıldın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Hazreti Ay Ayşe validemizin radiyallahu anh dediği gibi ne Ramazan ve ne gayi Ramazan 8'den fazla kılmazdır. Onun için 23 ad bence yeter util kılmak imamdan daha afzaldır, daha ecr var. Daha insanın maneviyeti i artıyor iman artıyor. E bu kısacası eee taravih namazı bu kadar. Diğer derslerimize oruç derslerinde dönebilirsiniz taravihle ilgili. Eee vallahu alemül hamdülillahi rabbil alamin.